Ankarya'nın sesinden, CJC'de Lefis'ten ruh atlı melodiyi dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, şimdi de sizlere Kadıköy'den 16 arkadaş adınına Gül Polat, Ankara'dan Canan, Canan ve Okan Canıtes, Polatlı'dan Nesebe, Erçam, Çetin ve Ülkü isimlerindeki bir arkadaş grubunun arkadaşları Lale Burak için müziği televizyon parçası çalıyoruz. İşte Parçesi Kali ve Le Maleme. En sevdiğim şarkı çalıyor. Evladım doğru dursana. Nereye gidiyorsun? Aman annecim ne olur bir dakika bekle şunu biraz daha açacağım Aaa ah bu kız sağır valla İlla ki şu radyoyu bangır bangır bağırtacaksın Aaa o da yetmedi Gitti kulağını radyoya yakıştırdı Sanki anlarmış gibi şu hale bak <gülüyor> Aman annecim Bir şarkıyı bile doğru dürüst dinlememe rahat yok Bir saniye sussan Ne olur sanki annecim Kızım dinliyorsun ya işte daha ne diye gidip Başında dikiliyorsun şunun Ben bir yandan prova yapayım Sen de dinleyeceğini dinle işte Peki peki Öyle çıkarma karnını Dik dur Duruyoruz ya Cevap verme Dön bakayım sağa biraz Sağa Sağa sağ dedik ya senin sağa neresi Öf, Canım şarkı berbat oldu işte Hiçbir şey anlamadım ki E hadi oldu olacak ağlıyor ver bari He he he Kıssın radyoyu Allah aşkına、o、Ne biçim müzik dinlemek böyle Al işte şimdi de teyzanın başladı Allah kahretsin Canım efendim ne var bunda bu kadar hırçınlaşacak Kız caz kısı ver dediyse Kısı ver olsun bitsin Hiç hayat hakkı yok bana bu evde Radyoyu açarsın açma Kitap okursun okuma Arkadaşa gitmek istersin gitme Oturursun oturma kalkarsın kalkma Öf be Kızım gel bitsin şu provanda ondan sonra Ne yapacaksan yap yahu İstemiyorum elbise filan isteyen var mı sizde Prova muraba olacak değilim işte Hii, Bütün iğneleri çıkarıp attı üzerinden Görüyor musun Yeme ne oluyorsunuz kuzum Aman aman Allah canımı alsın da Kurtulayım inşallah Böyle asi kız görmedim ömrümde Radyoyu kız dedik ya Bütün provalı elbiseyi söküp attı üzerinden、işte. Hay deli hay Canım üzme tatlı canını sen de Elbisesiz kalsın da aklı başına gelsin Sanki diktiğiniz bir şeye benziyor da Eteği uzun yakası kapalı Ninem zamanımdan kalma modeller Giyip de alemin maskarası olacağıma Elbisesiz kalırım daha iyi Aa, Gördün mü bir de üzme tatlı canlı abla diyorsun İlla ki kolu yakası sıyırık olacak değil mi küçük hanım Bu yaşta asıl o zaman el alemin maskarası olursun Sokaklarda senin çağındaki kızların O dediğin biçimdeki giyinişlerini görüyoruz işte Yine başlama teyzem Herkes senin gibi saçını sımsıkı tepesine toplayıp Uzun kollu bluzlar Rahibe elbisesi gibi şeyler giyip gezecek değil ya ortalarda a -a, a -a, Lafa bak Niye rahibelerinki gibi oluyormuş elbiselerim Bugüne kadar senden başka kusur bulan olmadı onlara O halde kulaklarını aç da dinle Bak bakalım neler söylüyorlar Ay, Uzatmayın kuzum fena oluyorum vallahi Öf bak yine ateş bastı yüzüme Söylenenler vız gelir Sağın solun lafıyla hareket edeceklerden değilim ben Çalışan bir kadın öyle sıyrık giyinmez işte o kadar Sağın solun lafıyla hareket etmezmiş Sizler sağın solun idare ettiği birer kukla olup çıkmışsınız be Kişiliğinizi yitirmişsiniz Kas katı kesilip kalmışsınız böyle Sevil kendine gel diyorum Kimlerle konuştun unutma Karşında teyzemle annem var. Evet, en yakınım olması gereken ama bana ellerden daha uzak kalan teyzemle annem, beni çileden çıkaran da bu aramızdaki uçurum ya. Anlamıyorsunuz. Bir türlü anlamak istemiyorsunuz beni. Sanki siz de hiç 15 yaşında olmadınız. Ne haksızlık bu canım? Biz de senin yaşında olduk tabii. Ama hiç de anlaşılmamaktan yakındığımız olmadı. Bu moda bu nejlerci mi şimdi? Bütün gençler aynı nakaratı tutturmuş gidiyorlar. Bizi anlamıyorsunuz. Ayol yaşınız ne başınız ne? Sizi anlamayacak ne var? Çözülmeyecek bir mamma mısınız ya? Hadi、yani? canım asiyliyin aksiyliyin sonu gelmez alelacee kaprislerin adına anlaşılmalı koymuşlar işte. Büyükleri suçluyip duruyorlar. İyi, biz kötüüz, biz asiyiz, biz kaprisliiz, biz saygısızız. Peki ama neden böyleiz? Neden? Neden ha? İyi düşün işte. Hayır, siz düşünün. Ma, ne ma, ne ma? Yok, akşamları şu eve yorgun argın kafa dinlemeye geliyorum. Dinlenebilirse dinlen işte. Bir kavga, bir gürültü, bir hırçındır gidiyor. Bu ne bu canım? Ya bir de tatlı canını üzme diyorsun bana. Geldi üzme bakalım. Oh, bize dinlenmek artık mezar da kızım. Yıllardır şu evin hem kadını hem erkeği olmaktan yıprandım gittim. 45 yaşındayım, gören 55 sanır. O kör alacıcı adam yıktı gitti bütün bu dertlere başımı. kendi keyfinde günü günü edip dursun bizde aman ele güne muhtacı olmayalım aman söz olmasın aman çocuklar bir şeyden marum kalmasın neredeyse saçımızı süpürge edip duralım işte mükafat hadi hadi hadi gene eskilere eşelemeye başlamaz sen de ah、oh, bir ablam Paris'ten döneydi <gülüyor> belki o zaman kim bilir yine de pek ümidim yok ya Üf, ben yatmaya gidiyorum Allah rahatlık versin ah asferinim kalmamış sen de var mı hiç olacaktı Yatak odamdaki konsolun üstüne bakıver İyi İşi gücü beni tenkit etmek Öyle sinirleniyorum、tamam. ki şu kıza yani Şişt, Yavaş duyacak Duyarsa duysun sanki bilmiyor mu Söyledikleri hep senin iyiliğin için be evladım Düşmanın mı o senin Düşmandan da beter Bir günde benden yana çıktığını görmedim ki Bir bakıma onu mazur görmek gerek yavrum Aramızda sinirli oldu gitti işte Çalış çalış çalış çalış Gençliğini bitirdi fukara Fukara <gülüyor> Çalışmasa ne olacaktı? Siz gençliğini bildirir misiniz insana? O da bu yüzden acısını benden çıkarıyor ya zaten Aklı sıra beni de kendine benzetecek Tanrı korusun Keşke tırnağına benzesen onun Namuslu çalışkan On parmağında on marifet Bu zamanda herkesin arayıp da bulamadığı bir kızdır teyzen Bu yüzden de kırkına merdiven dayadığı halde Evde kalmış değil mi? Evet Oracığıma komşum Bakmış ki bizim Rabia hanım kızın gidişi gidişliği Çekmiş almış fakülteden Kız kısmına tahsilin filan gereği yok Otur oturduğun yerde Ev işi el işi öğrendi Kıstırmış dizinin dibine ya. ya iyi de etmiş Ne oluyordu yani her gün bir erkekle O sinema benim bu çay benim O konferans senin bu konser benim Deyip dolaşıp duruyordu da El alemin ağzına sakız olup çıktı sonunda Orası öyle ama Naima amcim Şimdi eskisi gibi değil ki Kızların da okuması şart artık. Hayat uzun. Herkesin ne olacağı belli değil. Bak bizim halimizi görüyorsun işte. Erkeksiz kaldım genç yaşta. Hiç olmazsa bilirse diplomam olaydı. Fena mıydı ha? Bir iş bulur sokardın başımı işte. Aa yok komşum. Kızların pek öyle gözünü açmaya gelmez. Bak söyleyeyim sana. Püsküllü bela olup çıkıverirler adamın başına. Sanat okulları nelerine yetmiyor? Sen okumadın da aç mı kaldın Pekala sağa sola dikiş dikip ekmeğini çıkarıyorsun işte O da doğru ya、e, Tabi kadın dediğin evine yakışır Elinin hamurunla erkek işlerine burnunu sokmanın alemi var mı Nasıl olsa bir gün koca bulup evleniveriyorlar Bulamayanı da oluyor ama、e, Kısmetli bağlı olana sözüm yok tabi Rabbim cümlesine helal süt emmişinden birer koca nasip etsin Amin Şey ayol sizin、Hı. Necla için sağdan soldan hiçbir ses seda yok mu Yok zahir ...çalışıp gidiyor işte kızcağız ne yapsın... ...zorla koca bulacak değiliz ya... ...anam o da zamanında ayağına gelen... ...kısmetleri tepti de tepti... ...sonunda böyle işte sinir küpü olup çıkıverdi... ...demir tavındayken dövülür derler... ...değil mi ya... ...eeh、hey, kısmet ne diyeceksin... ...geçen gün senin kız bizim toruna yakınıp duruyordu... ...teyzesinden... ...her şeye kızar... ...hiç gülmez... ...suratını asar... ...sinemiye gidelim derim gitmez... ...tiyatroya gidelim derim gitmez... ...titizin çekilmezin biri oldu diyordu... ...hahaha... <gülüyor> Pek geçinemiyorlar anlaşılan. Aman bizim küçük de az değil. Hadi hadi damarını basıyor neclercim en. Zamanı kızları ne olacak? Dil ekmeccici yüreği kadar. Nasıl baş edeceğimi bilemiyorum vallahi kardeş. Hayırlısıyla ablası gelse de şu ah ah o ne ayol? Dödüp döten cene. Dur bir dakika altını kızı vereyim. Senin büyük kızdan ne haber komşum? Gelmesine daha çok var mı? On gün kadar oluyor mektubalalı iyiymiş. Daha iki yılı var. Epeyce varmış canım. Saat on buçuk değil mi? On beş dakika sonra indiririm ocaktan. Sen ne diyordun? Daha epiyi varmış diyordum. Ya hiç sorma. Hasretine nasıl dayanacağım bilemiyorum. Hani darılmaya? Onu da o frank ellerine salmakla hiç iyi etmedin iki gözüm. Memleketimizin suyu mu çıkmıştı? Ah babası. Hep o babası olacak adamın işleri bunlar. Yoksa ben kız başına Paris'lere yollar mıyım?、Hah. Yollamazdın yollamazdın Şakır şakır para döküp okutuyor Seval orada Benim gibi geri kafalı olmamalı Cahil kalmamalıymış kızları Allah'ından bulsun Senin gibisini buldu da bunadı Şurada gül gibi geçinip gidiyordunuz işte Ev kirası yok bir şey yok Böyle bir aileye iç güveysi girmişsin Otursana adam、e、İşte talih bu talih Yazan kötü yazmış bir kez Buna da şükür Cefasını sen çektin sefasına eller sürüyor işte. Geçen gün benim gelin görmüş onları sinemada. Kadın bir şıkmış bir şıkmış ki sorma.、E、Kazım Bey de bayağı gençleşmiş diyordu. Yakasını koy vermekle akılsızlık ettin ya sen. Neyse. Ben kimseye yalvarmam Naime amcim. Madem ona göre kadın değilmişim... ...gitsin kendisine başkasını bulsun dedim. Bulmayan Ahacat hazırmış zaten. Öyle... Yakamızı kolumuzu açıp gezmedik Evimizde erkekli davetler Vermeye yanaşmadık diye kötü olduk Zavallı annecimi yüreğine indirecekti az daha Az sıkıntılı günler Geçirmedik Allah'ını seversen Orası öyle öyle Yeni karısıyla görününce yaşasın işte Hiç olmazsa benim başım dinç Sendeki şans da doğrusu fili boğar、hani. Adam boşanır boşanmaz Amcası ölüp mirasa kondu ayol Şu Allah'ın işine bak Aa, Aman afiyetle yesinler Eğer gözün varsa Şarkı Gözüm çıksın İstesiydin senin de olurdu hanım Şu fırıncı Cemalettin bey az mı haber yolladı Evleniverseydin onunla Şimdi prensesler gibi yaşart Artık koca kahri çekecek halim kalmadı benim Yaşıyorsam çocuklarım için yaşıyorum Parası pulu onun olsun İyi ya iki gözüm sayende çocukların da rahat ederdi bari Hem sonracığıma neme lazım İyi adamdır Cemalettin bey Gül gibi gençliğini onların uğruna soldurup gidiyorsun da Makbule mi geçiyor sanki Yaranılmaz ah ne yapsan yaranılmaz Kim bayıo? Bizim kız kim olacak? Ah, bu saatte mi? E bugün Çarşamba, okullar yarım gün ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru ya. Günlüğü mü de şaşırdım ben artık. Biraz bekletseniz kızım, geliyorum işte. Gel bakalım, hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Kim var? Naim Hanım. Ah, günaydın teyzecim. Öpüyim elinizi. El öperlerin çok olsun evladım. Aa, ne o gidiyor musun Nayim amcim Niye kalktın birden bire、e, Gideyim ya komşum daha makarna haşlayıp köfte kızartacağım Saat on bir bile değil canım Ne acil ediyorsun İyi ya senin de düdüklü tencereni indirme zamanın gelmiş işte Hadi şimdilik bana Allah'a ısmarladık Bize de kaçı kaçıver canım Gelirim tabi dikişlerden baş alırsam Sen benim kusuruma bakma artık Hadi güle güle güle güle güle beklerim Güle güle teyzeciğim Ne bile selam söyleyin olmaz mı Olur çocuğum söylerim Ee, ne yaptın bakalım bugün okulda? Yazılı falan oldunuz mu? Umu. Çocuk bakımı hocası yaptığın bebek takımını beğendi mi bari? Bir şey demedi. Tabii demez. Özenerek yapmıyorsun ki. Aman. Bana bak, reçetanın mantanı sağa sola atıp durma. Sabattan akşama kadar peşini toplayacak değilim seni. Al şunları götür odana bakayım. Of. Ah, onları aldı bu seferde kitapları bıraktı burada. Aman, bu kız adam olmayacak. Vallahi adam olmayacak. Of. Neymiş bunlar böyle? Bernarda Alba'nın evi. Saygılı yosma. Aa, saygılı yosma. Bak bak bak. Ya şu sahne bilgisi. Aman Allah'ım. Sevil, Sevil gel buraya. Ne var anne? Gel buraya diyorum sana. Çabuk.、E、efendim. Nereden bulduğum evli yosmalı kitapları bakayım? Evli yosmalı mı? Evet işte bak bunlar. Bernarda Alba'nın evi saygılı yosma falan. Ah ilahi anneciğim evli yosmalı diince <gülüyor> ne olmuş o kitaplara? Ah bir de soruyorsun değil mi? Kız sen utanmıyor musun böyle kitaplar almaya ha? Utanmak mı? Niye o? Ay şimdi bayılacağım vallahi yine ateşler bastı yüzüme aman ya Rabbim kızım genç kızlar böyle kitaplar okur mu hiç? Ne cesaretle sokuyorsun bu kitapları evime ha? Saygılı yosma adı üstünde artık. Rica eder. Bilmeden konuşma anne. O iki kitap da ünlü yazarların eserleri. Ne zamandır alıp okumak istiyordum onları. Ya demek paralarını böyle yüz karası şeylere sarfediyorsun ha? Yazıklar olsun sana. Keşke her genç kız parasını benim gibi kitaplara yatırsa. O zaman şu memlekette geri kafalı dünyadan bir haber kadınlar kalmazdı. Eğer okumaya meraklı bir insan olsaydın, elinde tuttuğun şu kitapların yazarları olan Lorca gibi, Sartor gibi isimlerin yüz karası şeyler yazabileceklerini aklının köşesinden bile geçiremezdin. Boşuna babam Babanı karıştırma şimdi Bir takım yabancı isimleri sayıp kafamı da karıştırma Sizin yaşınızdakileri bilirim ben İşiniz gücünüz açık saçık şeyler okumaktır Bilmiyorsun işte Sonra da bizi anlamıyorsun deyince küplere biniyorsun Lütfen zahmet edip de eve getirdiğim kitapları sen de oku da Ondan sonra onlar hakkındaki fikirlerini açıkla Benim kitap filan okuyacak vaktim yok Bu kadar dersin için de senin de vaktinin bulunmaması lazım Şurada bitirme imtihanlarına iki ay bir zaman kalmış Sen kalkmışsın Ha, sonra bu sahne bilgisi midir nedir bu neci oluyormuş O da derslerim kadar gerekli bana İmtihan da çok işime yarayacak Ay yok beni bu kadar aptal yerine koymana göz yumamam kızım Ortaokul imtihanlarında sahne bilgisinin ne işi varmış söyle bakayım Ortaokul imtihanlarında değil ama konservatuvara giriş imtihanlarında bana bal gibi faydası olur Ne yine mi tiyatro He, Evet anne iyice düşündüm taşındım başka yol yok benim için Ondan başka meslek düşünemiyorum Hiçbir şeyi bu kadar çok isteyemiyorum Anlıyor musun? Sen çıldırmışsın Hayır aklım başımda Öyleyse şunu iyice kafana koy ki böyle bir şey olmayacaktır Ama neden? Neden? Nedenin için yok Sevil Bu budur işte Hiçbir şey bana fikrimi değiştiremez Bir daha da bu konuyu açayım deme sakın Elimden bir kaza çıkar alimallah Nedenini öğrenmeliyim anne Bunu bana açıklamak zorundasın Olmaz deyip bir kalemde kesip atamazsın böyle Kapı çalınıyor. Al şu kitaplarını da çekil karşımdan hadi. Sabah sabah kanımı beynime sıçrattın. Allah kahretsin seni e mi? Kim o? Benim teyzeciğim. Heh, sen miydin Zeynepciğim? Gel gel çocuğum. Yok girmeyeyim teyze. Annemle hep ses indirimi verecekmişsiniz vermemişsiniz. Bu akşam saat altı da istiyor. Ya. Vallahi bitirmeye gayret ederim tabii. Muhakkak bitirsin diyor. Anneler bu akşam nişana gideceklermiş. Peki. Peki. O saatte kadar hazır ederim çocuğum. Hadi selam söyle, olmaz mı? Olur teyze, alamadık. Güle güle, güle güle. <gülüyor> Saat ha otuda hazır olacakmış. Daha dünya kadar işi var bu elbise. Nasıl biter akşama kadar? Düne kadar da hasta olduğun biliyordu üstelik. Tabii kadının keyfi yerinde senin nasıl bitireceğini düşünür mü? İşte ananın ne sıkıntılar çektiğini gör de aklını başına topla kızım. En stüdyeye gideyim, elim biraz dikiş dursun. Bu kadın cazda da yardım edeyim demiyorsun, kalkmış konserbataya gitmekten dem vuruyorsun bana. Tiyatrona ne faydası var bize ha? Ne faydası var? İyi ablacığım, yetmiş lira da elektrik hava gazı eklersek、Hı. hepsi üç yüz lira ediyor işte. Anlaşıldı, anlaşıldı. Elimizde geçinmek için ne kadar kalıyor sen onu söyle bana. Tabii şimdi iki yüz, üç yüz, üç yüz elli, burada dört yüz. Evet dört yüz lira bir şey kalıyor. İyi hesapladım işte üç yüz, suçu filan. Evet evet hepsi tamam. Bakalla elli lira kadar bir borç vardı onu da kapadım. Yaya ya kabuçunun taksidi onu da yazdım. Bu ay ancak yirmi beş lira verebildim ne yapayım? Bir daha da taksit maksit yapmayalım Allah aşkınıza. Pabuç eskiyip gidiyor biz hala parasını ödüyoruz. Ne yapalım başka türlü yapabiliyor muyuz ki? Benimkinin altı gitti bile. Hah al işte. Orayı kapatalım derken buradan bir delik açılıyor. Sen de kızım biraz dikkatli geysene Allah aşkına. Ne yapayım ellerimin üzerinde yürüyemem ya. Öyleyse babanla aranı düzeltmeye bak küçük hanım. O zaman dilediğin gibi giyinir kuşanırsın. Necla rica ederim. Kızın aklını bu saçma sapan şeylerle doldurma. Ondan gelecek hayır düşman başına. Niye babası değil mi? Olsun. Zaten bu manasız gururunuz sizi bu hallere düşürüyor Biz halimizden şikayetçi değiliz Evet evet belli Canım bırak şimdi bu adamın lafını Ne kalıyor elimizde demiştin Dört yüz mü Evet Sen ona üç yüz de Eline harçlık almayacak mısın Öyle ya Benim de elimde üç elbise var Onlardan bir iki yüz elli lira kadar gelir elbette canım Aa, Daha çarşafçıya vermedik ya, Bak onu unuttuk Ona ne kadar Hı, bıktım sizin şu bitmez tükenmez hesaplarınızdan. Ben yatmaya gidiyorum. Ne o dersin bitti mi? Sabahlin beni biraz erken uyandırırsın tarih çalışırım. Peki Ayla. Unutma ama hadi Allah rahatlık versin. Sana da. Sana da.、Ah, güya buya gözlemi değiştirecektim. Rahat dikiş dikemiyorum ki.、E, değiştir. Ha, değiştir demek parayla değil ya. Abla.、Hı. Bu akşam eve gelirken kiminle konuştun biliyor musun? Nereden bileyim? Fransız Cemal ettim beyle. Niye?、E, kendi konuşmak istedi de ondan. Ne istiyormuş? Şu ev meselesini niye benden gizledin abla? Sanada mı söyledi? <gülüyor> Soruma cevap vermedin. Olacak şey değildi ondan. Neden? Peki hala da aklı yakın. Hayır, kabul edemem böyle bir şeyi ben. Rahmetli annem diyorsa. Bırak şimdi annemi. Gene de bana açıp fikrimi alabilirdin. <gülüyor> Geri yok. Üzerinde düşünmeye bile değil misin değmesin? Adam şu köhne evi alıp yerine dikiceği apartmandan bize iki daire vermiyi teklif ediyor. Birinde oturur, birinden dekira alırız. Fena mı? Bu fırsattan faydalanmamak için deli olmak lazım. İyi ya ben deliyim öyleyse. Evet, öylesin. Ne güzel? Yo yo, sözümü geri almıyorum abla çünkü çünkü baktım artık bu hayattan. Sen nasıhın bozuk bu akşam. Hiç böyle konuştuğunu duymamıştı. İyi öyleyse duy işte. Senin de bir derecesi var yani yıllardır. Susma. Madem başladın bir kere bitir sözünü Ha konuşmuşum ha susmuşum ne fark eder Sen gene bildiğini okuyacak olduktan sonra Ama Necla Bak abla Darılma gücen var ama çok bencil bir kadınsın Evet son derecede bencil bir kadınsın sen Tıpkı annem gibi Annemi bırak Şahideyi O gururun yok mu o gururun <Gülüyor> Ne o、e? niye gülüyorsun Ne o niye gülüyorsun Nasıl gülmeyeyim be kızım? Sen bana kendini tarif ediyorsun kendini. İşte de değil. Bütün bu saydıklarımla benim en küçük bir ilgim bile yok. <gülüyor> hadi hadi sen de. Senle ben bir elmanın yarısı kadar benzeriz birimize. Ne sana ne de anneme benzemek istemiyorum ben. Yazık. Oysa hiç kaybın olmazdı. Kaybettiklerimizi ortada daha hangi kayipten söz ediyorsun Allah aşkına? Gururumuzdan. Bizi ayakta tutan gururumuzdur Nejla. Onu da kaybedersek yıkılırız. Sırf bu yüzden hayatımızda hiçbir değişiklik yapmadan şu Viraane'de çürüelim istiyorsun değil mi? Haksızlık ama yani bu. Ama düşün seni Neclercim, bu adamın teklifini kabul edersek Ela'nın bize ne göze bakacak? Sonra ne göze bakarsa baksın. Bugüne kadar başka göze baktı da ne oldu sanki? Saygı değer olmak, daha çok saygı değer olmak, daha çok saygı. Eh sonra, sonra, sonrası yok. İnsan dünyada şerefi için. Eşersizlik neresinde bunun? Aa, i̇yi vallahi adamın evlenme teklifini kabul etme etme de sonunda kap evinin yerine apartman dikdirip ondan iki daire al, yan gele otur hem de ondan aynı çatı altında. Ayıo Allah yazdıysa bozsun. Haklısın haklısın haklısın. Çevrenin hakkımızla vereceği hüküm kendi hayatımızdan daha önemli tabii. Başkalarının hoşuna gideceği şekilde yaşamak zorunda olduğumuza göre bizler için değişikliğin ne gereği var? Bu babadan kalma evnemize etmiyor değil mi? Tabii ya kızcağızım. Apartman katlarında oturarak hayat seviyemizi yükselteceğimize... ...evcağızımızda oturarak şerefimizi yükseltmek daha iyidir bizim için. Bakarsın yeter, bir gün gelir. Yeter, yeter, yeter. Yarınlardan bir şey beklediğim yok artık benim. Yeter, yeter. <gülüyor> Biter artık Meclacığım birkaç dakika ara verdi İki laf edelim yahu Yine kurtulanmaya başladım bakıyorum Neşe、e, De bakalım söylemek istediğin ne Hiç belirli bir şey yok ama Şu daktilonun şakırtısından Beynim karıncalanmaya başladı artık <gülüyor> Daha yenisin de ondan şekerim Zamanla alışırsın Alışmak istemiyorum Çalışmaktan memnun değilsin değil mi? Sen memnun musun? Bilmem avutuyor beni kendimi dinlemeye fırsat bulamıyorum hiç değilse Zorunlu olmasam dünyada çalışmam、ah, Ama şu üvey baba eline bakmak Aa, yok mu? Bence her kadın çalışmalı başını dik tutabilmek için Paraya ihtiyacı olmasa da <gülüyor> Laf işte ee, Daha benim düşüncelerime hak veremeyecek kadar gençsin sen Her insanın ama az ama çok paraya ihtiyacı vardır. Ah bir evlenseydim, Oo, evlenmekten denize düşüp de yılanla sarılmak gibi söz ediyor versus. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ama benim için böyle bu. Boğulmak üzereyim anlıyor musun? Tutunacak bir şeye ihtiyacım var. Bu bir yılan da olsa ha? Hı -hı. Evdeki yılanlardan daha zehirlisi olabileceğini sanmıyorum. Anlıyorum. İster baba, ister koca evi olsun, insanın evinde mutlu olamaması kadar kötü bir şey yok.、Ah, param olsaydı, kendi başıma bir ev açardım. Diyelim ki bu imkana sahipsin, gerçekten yapabilir miydin bunu?、Ah, tabii ne için olmasın? Hayır neşe, hayır. Bizim toplumumuzda bunu yapabilmek için çok güçlü, çok yürekli olması gerek bir kadının. İşte de değil. Her kadın da hamle yapacak güç de vardır, cesaret de vardır. Yalnız tek zayıf yönümüz, tesir altında kalmayıa müsait oluşumuz. Elimizi kolumuzu bağlayan bu bizim. Onun sözleri, bunun bakışı, şunun davranışı derken getirip gidiyoruz kişiliğimizi işte. <gülüyor> Aynı sözleri geçenlerde yeğenim de söylemişti. Henüz 15 yaşında bir kızcağızdı. <gülüyor> Akıllı yaşta değil başladır. <gülüyor>、ah, zaman zaman benim de isyan ettiğim olur neşe. Ama bakmasın. Her şey bir yana madem ki toplum içinde yaşamak zorundayız onun kurallarına uymamız gerek. Allah kahressin. Ah ben kuşlar arılar gibi hür olmak istiyorum. <gülüyor> Hiç gülücüğüm yoktur. Bir de kalkmış ah bir evlenseydim diyorsun ha. Kızım sen daha ne istediğini bilmiyorsun. <gülüyor> Şu dünyada tam olarak ne istediğini bilen birisini gösterseniz sen bana. Alo. Ah buyurunuz Ahmet Bey. Evet. Hayır. Ah o kağıtları idare işlerine havale ettim efendim. Tabi. Ha onları mı? Öğleden sonra ikiye kadar hazır olur sanırım Olur efendim Olur Güle güle ee, Hadi bakalım bu kadar gevezelik yeter İş başına şeker Liselerin öğleden sonra hazır olması gerekiyormuş Pekala Şunları bana bir kopyasını çıkarıversene ne olur İyi ver Hadi Oluyor. Ah gecenin bu saatinde kim olur? Hayırdır inşallah. Aman terliklerim de nerede canım? Ha işte geliyorum geliyorum. Aman Allah korusun kötü bir habere olmazsa bari. Kim o? Benim benim açın. Sen kimsin? Anneciğim benim açsanız Seval. Seval? Ah ah Seval kızım sen misin? Benim yani anneciğim açın. Sevalım. Ah yavrum canım benim. Aaa yoksa ağlıyor musun fıstığım? Yok yok yok. Gülüyorum çocuğum ağlamıyorum. Hoş geldin. Hoş geldin canım benim yavrum. Dur bir dakika anneciğim. Bizimkilere haber vereyim de. Tarık. Tamam tamam. Uyandılar gidilsiz. Arabada bir şey unutmadın ya.、Hmm, hayır hepsini aldım. Teşekkürler. İyi geceler evliyse. Hoşçakal. Güle güle. Enter? どうした Evde yoklar mı yoksa? <gülüyor> Evde olmaz olurlar mı? Nereye gidecekler? Kaldırırım ben şimdi onları. Sen dur hele. Hee. Saçlarına nasıl kıydın be evladım? Ne güzel yakışıyordu sana. Uzun saçı uğraşmak istiyorum anneciğim. Böylesi daha rahat. Yalana bak, moda da ondan kesmiştir. Ben de keseceğim. Hadi örden sen de. Madem ki istiyor bırak kesin anneciğim. Aa olmaz öyle şey. Sevil, gözünü sevdiğim kız gibi kavu sesini. Aa teyze başlama gene. Sen de tam getirecek şeyi bulmusun anne Sevalcim. Sabah akşam plak çalmaktan hizamızı kesecek bu artık bizim İlişmeyin kıza canım Eğlensin diye getirdim Ah şeker ablacığım benim Bundan daha güzel bir hediye olmazdı Öyle sevindirdin ki beni Hadi öyleyse Sen de benim hatırımı kırma da kısıver şunun sesini biraz Olmaz mı tatlım? Olur Hah şöyle Ya siz de açın şu perdeleri de yüzünüzü görelim Küpe gündüz küp ne oluyor böyle sımsıkı Çok açma evladım çok açma Hadi canım sizde zindan gibi yerde de oturulur muymuş Teyze Sen ne yapıyorsun orada Allah aşkına Gelsene Şu odayı bir hale yola sokayım dedim şekerim Eşyaların ortada kalmasın Şimdi sırası mı Gel hele buraya sonra beraber yaparız Aaa Bak yine toplamış o saçları sımsıkı tepesine <gülüyor> Ya ne yapsaydım Üç yıldır hiç değiştirmedin biçimini Epes doğrusu Kaç üç yıldır Ben kendimi bildim bileli öyledir onun saçları canım size ne benim saçlarımda aç şunları ya biraz kadınlaş dün gece yataktan kalktığında ne güzeldi ay、ah, yok öyle sakımsacak gezemem ben öyleyse kestir efendim ne bileyim bir şeyler yap işte bak ablama ne kadar modern bir havası var o da biraz fazla havalıca anne mahallede kimse tanımayacak bizim kızı daha açık konuş anneciğim. Kızını beğenmeden, başkalarının da beğenmeyeceğinden korkuyorsun değil mi? Abla. Ee, yo, onu demek istemedim ama yani hani ne bileyim ben böyle biraz hani. Hadi gel şu valizlerini kaldıralım Sevalcim. Ha odaya ulaşacak yer kalmadı. Hadi can, hadi ha. ne olur gel.、Canım. Geliyorum. Daha ilk günden başlama anne. Ona ilişme, ne olur ilişme ona. Ama görüyorsun işte halini. O saçlar, o giyim, o tavır. Seval gitmiş bambaşka biri gelmiş adeta Oh olmuş Bizimde bambaşka bir insana ihtiyacımız vardı zaten Kapı çalınıyor bakıver Mutlaka Naime hanımdır Günaydın Buyurun Naime hanım teyze Ne oldu yukarı yok Kim geldi size dün gece yarısı Hemen de haber alır Ablam geldi Aaa Doğru kızım geldi Naima Hanımcığım Gel buyur şöyle Gel. Nasıl olur canım bir erkekle kapınızı çalar Erkek mi Daha neler Benim evime erkek sinek bile girmez bilmez misin sen Kızım o kızım Ayağında pantolon filan vardı da sen ondan tanımadın zar Aa, Olabilir olabilir Eh gözün aydın olsun öyleyse komşum Sağ ol canım sağ ol Buyur şöyle geç canım geç Yok öyle uzun boylu oturacak değilim İyi burası Etrafın kusuruna bakma Daha pek toparlanamadık da Sevi sen şu kahvaltı sofrasını toplayıver hadi evladım Olur anneciğim Keyfinize bakın pazar günleri hep böyle olur、e, Niye gelmiş kızın ayol Artık okumayacak mıymış yoksa Niye okumasın Sömestr tatilini yanımızda geçirmeye gelmiş İyi etmiş pek iyi etmiş、e, Hani nerede uyuyor mu hala Bir yüzünü görüydük Yok yok kalktı giyiniyordur Sevan bak kim geldi kızım Geliyorum anne Geliyorum anne Efendim Aa. Aa, Bu seval mı Vallahi sokakta görsem tanımazdım Öpeyim elinizi El öpenlerin çok olsun Gel ben de seni öpeyim Hoş geldin bakalım Hoş bulduk teyzeciğim Bu ne biçim geliş evladım Şöyle haberimiz olaydı da istasyonlardan karşılayaydık ya Sağ olun teyzeciğim Ama o kadar acele oldu ki Ya aniden karar verip hemen biletini、Yardım、aldım Yaptım arkadaşlar arabayla geliyorlar Hadi beni de alın öyleyse deyip atladım geldim Fransa'dan buraya arabayla geldin ha、e、Olur şey değil Niye yollar çok güzel Bizim çocuklar da çok iyi araba kullanırlar Geze geze geldik işte Ya şimdiki kızlar erkekler gibi güzel araba kullanıyor komşum Yok canım kız filan değil、Ay. Arkadaşların ikisi de erkektir Yaa De kaldıray bunlar anlamıyorum ki dışarsınız teller götürüyor. Ablam bugün Fransız arkadaşlarına şehri gezdirecekti belki on için gecikmiştir. Yanecler? Bilmem. Bu yağmurda bir yerde beklemek zorunda kalmıştır herhalde. Herhalde. Hadi koş bana bir iki bez daha getir. Pencelerinin kenarını dolduralım. Sular bastıyor her tarafı baksana. Peki. Tasi da unutma ıslanan bezleri ona sıkalım. Olur. Öf, ev değil ki kevgir mübarek. Al anne. Ver. Sen de şunları yan pencereye koy Sıkıştırıver canım hadi Sedirin yastıkları ıslanıyor baksana Aa bizimkilerdir Hoş geldiniz Aa bu ne var? Sorka sudan çıkmış sıçana döndük Hadi geri yiyelim içeri Dur dur şu şemsiyeyi şöyle açık bırakalım da kuruslu Bu havada nerede kaldınız baya merak ettim Biraz işiniz vardı anne Hayrola Partisi masası versene Zevil'cim Oo Oh, şu hale bakın ayaklarım sırılsıklanma olmuş Hemen çoraplarımı çıkarmazsam hasta olurum Hayrola dedim <gülüyor> Aa, Biz bir iş yaptık anne iyi bir iş Değil mi teyze İyi mi kötü mü artık orasını Allah bilir Terliklerimi veriver bana ne olursun şekerim、Hadi. Buyurun efendim başka emirleriniz <gülüyor> Yok başka o kadar <gülüyor> Kuzum siz beni meraktan çatlatmak ne istiyorsunuz Bak, Önce kızmayacağına söz ver Öyle söyleyelim Aa, O halde kötü bir iş yaptınız Ayıp ettim fıstığım Biz hiç kötü şeyler yapar mıyız?、E, sıktınız ama söyleyeceksen söyleyin de biz de rahat edelim canım. <gülüyor> Sana ne ve Nejla sen söyle. Neler dönüyor otağda benden habersiz? Ha? Şey abla biz biz Cemal'etti beyle görüşmekten geliyoruz anne. Aa, yani şu bizim evet fırıncı ile. Ona da söyledin demek Nejla. Ben söylemedim vallahi. Dün adam çevirdi bizi yoldan. Yalan. Doğru. Bütün gece düşündüm taşındım anne. Bu akşam da teyzemle uğrayıp ona senin adına evet dedim. Ne? Evet. Başka çaremiz yoktu. Hayır. Hayır. Bu asla olmayacak. Yapamazsınız bunu. Benim adına konuşamazsınız. Daha beni ölmedim anlıyor musunuz? Verin benim mantonu. Nerede benim manton? Derhal o adama gideceğim ve diyeceğim ki. Dur anne. Bu... Hiçbir yere gidecek değilsin. Çekil önümden. Hayır. Bırak şu mantonu elinden. Çekil önümden diyorum gideceğim işte. Hiçbir yere gidecek değilsin. Geç karşıma otur, konuşucuyız seninle. Konuşmak istemiyorum. Bir kere hayır dedim, işte o kadar. Boşuna ısrar etme anne. Bundan iyi fırsat ele geçmezdi. Adamın şartları çok mükemmel. Neden kabul etmeyecekmişiz? Ama evladım. Aması, maması yok. Babamla da konuştum. Sakın reddetmesinler dedi. Babam bize ne karışıyor mus? Karıştığı filan yok. Sadece fikrini söyledi adamcağız. Teyzenle bir yolda git, cemar ettin birye. Annem teklifinizi kabul ediyor de ha? Olacak iş değil bu Allah aşkına. Ne hakla karışıyorsunuz benim işlerime? Bu evde sadece senin hakkın yok anne. Bu gibi durumlarda tek başına karar veremezsin. Artık büyüklere de saygı kalmadı. Anneciğim sağ olup da görseydi bu günleri. Hay yarabbim. Şu anneannemi de rahmetle andırmayacaksın artık bana. Niçin onun gölgesi hala üzerinizde? Niçin silkinmiyor? Neden kendinizi bulamıyorsunuz bir türlü anlamıyorum? Niye her şeyde bir kötülük arıyorsunuz? Ölmüş bir kadına düz atmaktan seni men ederim Seval Saygıya sevgiye bir diyeceğim yok benim Ama körü körüne baş eğmeye karşıyım anne Saygılar sevgiler Kişinin mantığını kullanmasına engel olmayacak kadar bilinçli olmalı Alıp veremediğiniz nedir o kadıncağızlar Söylesenize Anneannemi affetmiyoruz anne çünkü... çünkü babamın bizi bırakmasına o sebep oldu Hayır Çünkü her türlü yeniliğe bilgiye hoşgörüye kapalı tuttu bu evin kapılarını Hayır、örnek. İnsanları hayatı sevmemize engelli oldu abla Hep onun aşıladığı gereksiz bir gururla uyuşturduk izlerimizi. Sen de mi Necla? Anne, öyle bakma yüzümüze. Bizi yanlış anlama. Bizi kendine düşman görme ne olur. Mutlu olmak, iyi yaşamak, hepimizden çok senin hakkın. Bunu istiyoruz işte biz. Şu dünyanın gerçeklerine göz yummaktan vazgeç artık. Hayatın gidişine ayak uydurman gerek. Bırak yepyeni bir evimiz, tapdâzı umutlarımız olsun. Biraz da kendimiz için yaşayalım. Değiştin. Sen de değiştin Necila. Bu korkunç bir şey. Anne, insanlar daha büyük, daha güzel imkanlara kavuşacak, sevecek, evlenecek, dilediği meslekte çalışıp yükselicek, mutlu olacak, başkalarını da mutlu kılacak. Bütün bunlardan daha tabii ne olabilir? Yapma gözünü seveyim. Biliyorum, hep babanız dolduruyor sizi. Hep o sokuyor bu saçma fikirleri kafanıza. Sırf bana eziyet olsun diye. Bugüne kadar asıl sen bambaşka tanıttın babamı bize anne. Ama bundan sonra onun hakkında söylediklerine inandıramazsın beni. Çünkü çünkü babamı iyi tanıyorum artık. Bu da ne demek oluyor? Yoksa? Evet anne. Babama giderken birkaç defa sevili de beraber götürdüm. Bunu da yaptın ha? Yapılması gerekeni yaptım sadece. Bu haksızlığın ortadan kalkması için geç bile kalındı. Düşündüğümden bambaşka bir insan buldum karşında. Meğer yıllardır boş yere direnmişim. Böylece seni de kaybetmiş oluyorum. Öyle mi sevil? Ah ne kadar yanlış düşünüyorsun anne. Neden kendininkinden başka sevgi yer almasın içimde? Sizin anlaşmazlığınızdan bana ne? Benim de her çocuk gibi hem annemi hem babamı sevmek hakkım değil mi? Susuyorsun. Konuşmam neyi değiştirir ki? Çok şey. Bilsen benimle konuşmana ne kadar ihtiyacım var anne Hakkı var kızın Bir desteğe bir yardımcıya en çok ihtiyaç duyulan çağ yaşıyor Onunla konuşmalısın anne Şöyle dostça arkadaş gibi kardeş gibi Dertlerini düşüncelerini isteklerini paylaşmalı Bir takım sorunların çözümlenmesinde ışık tutmalısın ona Tam buldun bütün bunları yapacak insanı Onun işi gücü sadece karşı koymak baltalamaktır Oysa birbirimize daha çok yaklaşmamız Birbirimizi daha çok sevmemiz Ancak senin söylediğin şekilde hareket edilirse Mümkün olabilir Demek bunca çırpınmalarım boşa gitti Hiçbir şey yaklaştırmamış beni sizlere Sadece yemeyip yedirmek Giymeyip giydirmekle bitmiyor bu iş anne Ruhende doyurup Isıtmak gerek çocukları Hatta bu belki de her şeyden önemli Biz Doyarak mı büyüdük Söyle Necla Şimdi hiçbir şey hatırlamıyorum Hayır O zevki hiç de atmadık abla Onun için yabancısıyız ya bu hissin Ama yine de sevdik annemizi Saydık Biz de seni seviyoruz anne Senden istediğimiz biraz anlayış Biraz hoşgörü Biraz yakınlık Aynı çatı altında birbirine yabancı insanlar olarak kalmayalım abla Ne güzel günlerimiz olacak anne Eğer sen istersen Üçe karşı bir Çoğunluğa uymak gerek Evet, çaresiz. Ha, anne, o、oh, yağmur dünmüş çocuklar. Gökte tek dük yıldızlar da parlıyor. Yarın hava güzel olacak. <Gülüyor> ne var niye gülüyorsun Garip bir alışkanlık Seninki mi Hayır seninki Anlayamadım Deminden beri yattığım yerden hareketlerini izliyorum Dün de evvelsi sabah da aynı şey oldu Hep böyle mi yaparsın sen Ne yaparım canım <Gülüyor> Kızma şekerim Her sabah el aynasında yüzünü pencereye dönüp bir süre inceler misin diyorum. Bilmem. Öyle mi yapıyorum?、Hmm. <gülüyor> Belki de hiç farkında değilim. Peki niye araştırıyorsun? Hadi hadi saçmalamayın. Zeyn, niye araştırıyorsun? Bilmek istiyorum. Niye kızardın? Neye, niye, niçin, neden? Tuhafe kızıyorsun Seval. İnsanlara zulmetmek baya hoşuna gidiyor. Gençliğim mi seni bu kadar insafsız yapan? Topala, bu da nereden çıktı şimdi ya? Bilmiyorum, manalı konuşuyorum. Asla. Rızumundan fazla alıngan olduğun için sana öyle geliyor. Hiç necil. Öyle öyle. İnsanlar bir gecede yaşlanmaz, merak etme. Sebebini biliyordun da neden sordun? Yanılabilirdim. Yanılmıyorsun. Asıl, için rahat ettin mi? <gülüyor> İnsan bir gecede yaşlanmaz tabii. Ama geceler birbirine eklendikçe neden bu kadar korkuyorsun yaşlanmaktan? <gülüyor> Doğru. Artık korkmamam gerek. Çünkü yaşlandım. Hayır. Henüz endişelenmen yersiz şeker. Ah mı? 37 yaşındayım. Yaşın ne önemi var? Sen görünüşe bak. Kendi kendimize aldatmayalım Seval. Her sabah yeni yeni şeyler keşf ediyorum kendimde. Aynalar yalan söylemez bilirsin. Ay! <gülüyor> Ama ne klişeleşmiş biri. Allah yetmez icad ederim. Hayrola giyiniyor musun Sabah sabah nereye <gülüyor> Laf işte Nereye giderim ben İyi ama bugün pazar güzelim、ah. <gülüyor> Doğru ya <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah nasıl oldu unutuverdim <gülüyor> İşte bu yaşlanmaktır kızım Hayır dalgınlıktır düpedüz Bu kadar dalgın olmana sebep ne、ha? Gel gel Otur yatağıma da konuşalım biraz seninle Aman ne konuşacağız Allah aşkına Gel hele gel Haa şöyle Eee İyisi şu ki sende bir hal var Aa, Nedir o Hiçbir şeyim yok benim Canım bırak da gidip çayı koyayım <gülüyor> hadi <gülüyor> Otur otur otur Hemen kaçmak yok öyle Hiçbir şey kaçmaz gözümden benim Son birkaç gündür davranışlarında bir gariplik var Aa, Saçma her zaman nasılsam gene öyle Aaa sen onu benim külahıma anlat Bakışların gülüşün başka Oturuşun kalkışın başka Günün üstünde saçını fırçalayışında bile bir başkalık seziliyor. Bir yumuşaklık, bir aheng, bir canlılık. <gülüyor> Delisin sen.、Hmm, Ufukta bir gemim var yoksa? Ama sen、ah, de. Vah vallahi var billahi de var. Kim kim aha? Söyle bakalım, kek çikolalarını boynumdan canım. <gülüyor> Yapma boğacaksın ha, beni. Hene söyleme, hiç dinlemem bağırıp. Söyleyecek misin?、Ç、<gülüyor> Söyleyecek、Ç、misin acaba canım? Kek söyledi. Aşle. Boynumu acıttın delik kız. O olmuş. Hadi bakayım, çıkar şu baklayazından. Seni dinliyorum. Nasıl söyleyeyim bilmem ki. Bir doktor.、Oo. Gülme ne olur, gülme. <gülüyor> Her şey o kadar bir den bir oldu ki neye uğradığımı şaşırmış durum diyeyim. Niyeti evlenmek. Nihat çok mu şaştın? Ben? Yo yo hayır yalnız. İtiraf ederim ki ben de şaştım buna. Hiç ummazdım Seval, hiç. hiç. Bak beni yanlış anlama şekerim. Şaştığım nokta şu ki madem gayet ciddi bir teklifle karşı karşıyasın. Neden karamsar bir haliyle ruhiye içindesin hala? Senin ayna karşısındaki yüz ifadesine baktıkça insan ümitsiz bir aşkla karşı karşıya bulunduğuna hükmediyor. Sebepsiz değil Sevalciğim. Beni çok düşündüren bir nokta var. O da ne o? Bu adam benden iki yaş küçük. Ya <Gülüyor> peki nerede görmüş seni? Nerede tanıştınız? Bizim dairenin doktoru.、Ha? Güzel mi? Erkekte güzellik aramam. A ben de. Ama çok çirkin dediği ya. Uhu bana kıyasla yakışıklı mı? Yaptıla bak, sen çirkin misin? Neden aynıye güzelliklerini değil de çirkinliklerini keşfetmek için bakıyorsun? Bırak Allah aşkına varsa bile o bir zamanlardı. Mana bak, Ninem gibi konuşmaları bırak da aklını başına topla. Artık aklını kullanmanın zamanı geldi sanırım. Bu fırsat bir daha kolay kolay ele geçer mi sanıyorsun sen? Biliyorum biliyorum ama. Yıllar var ki hep bugünü bekledim durdum. Her bahar ümitlerle yaşardı içim. Belki bu yıl dedim. Kim bilir? Sonra kışlar geçti aradan. Güvendiğim dağlara kar yağdı. Tam hayattan bir şey beklemeden yaşamaya kendime alıştırdığım bir sırada o çıkıverdi karşıma. Kim bilir belki de bunun için sevinemiyorum. Sonra da o yaş farkı. Bilmiyorum. Abi biliyor. Söyledim ona. Bilmiyorum neden çok çalıştım onu bu fikirden ceidirmeye. Aptalsın sen. Darılma gücem ama dübe düz aptalsın. Ama sen o sen düşünmez misin sevalciğim? Sağa da sola bu kadar genç güzel kız dururken neden onlardan biri değil de ben? Ne saçma bir soru? Hangimiz neden sevip niye sevmediğimizi bilebiliriz ki? Saçma olan asıl onun teklifi. Bekal kızım. Ölese yarın ana. Kusura bakmayın teklifinizi pek saçma buldumdir. Çıkarsın işin içinden <gülüyor> tamam mı? Bana bak daha ablama bir şey açıklamadım Bu konuda sakın ağzından kaçırayım deme <gülüyor> Kaçırmam merak etme Nasıl bir adam bu? Yani huyu suyu demek istiyorum İyi iyi çok iyi Kendi halinde efendiden biri işte <gülüyor> Öğrendiğime göre kimi kimsesi de yokmuş いい Ne var lan? Allah aşkına, Allah aşkına. Sursuz bakalım, sursuz ne olur yap. Ee? Yakında bu evden biri gelin olacak anne. İstese de, istemezse de gelin olacak. Ha, <gülüyor> evet. O、i̇şte bitti Şimdi şu küçük valizde hazırlarsam her şey tamam demektir Sana çok alışmıştık Sevalcim Gidince evimiz pek sessiz kalacak Hiç sanmam Sevil'in çaldığı plakların gürültüsü bana rahmet okudur Varsın çalsın kızcağız Tek eğlencesi o <gülüyor>、e、Ne gülüyorsun Hiç cevabın hoşuma gitti de Ne <gülüyor> Kitaplarını koydun. Ha, bak iyi ki hatırlattın. Unutacaktım az daha. Yirmi gün nasıl da göz açıp kapayıncaya kadar geçi verdi yarabbim. Değil mi? Pek az kaldın canım sen de. Aldırma. Kısa ama yararlı bir seyahat oldu benimki. <gülüyor> ne demesin? Yirmi yılda olmadık değişiklikler şu yirmi günün içine sığı verdi. Müthiş bir kızsın sensen var. Öyleyimdir. Valla öylesin. Hani nasıl söylesem bilmem ki. Bütün bulutları dağıtıveren bir rüzgârsın sanki. Uzaklaşırken ardında güneşli günler bırakıyorsun Laflara bak be Şair misin mübarek Eee <gülüyor> Enişte beyden ne abi Bu akşam gelecek değil mi Nereden bildin Gözlerimiz görüyor Allah'a şükür Deminden beri bir hazırlık bir kıyamet baksana Hani laf aranızda çok da güzelleştin bu sıralarda <gülüyor> Aman deli kız Bana takılmaz zar olmaz Al bak bu askılar da senin de koy valizine Mersi Aaaa Ben de şu yeşil bluzu sana bırakıyorum. Geçen gün giydiğin de çok yakışmıştı. Ah çok teşekkür ederim. Yalnız onun yakası biraz şey değil mi? Değil. Daireye giydemiyoruz ya sana. Nişanlının da çıktığın zamanlar giyersin. <gülüyor> Peki. Peki sağ ol canım. <gülüyor> Sevi. Biri mi geldi demin canım? Naime hanım teyze geldi Ama söylediklerini bir duysanız bir duysanız Ne diyor? Neler demiyor ki Evi Cemalettin Bey'e devrettiğimiz için mi istersin? Senin erkeklerle birlikte seyahate çıkışın için mi istersin? Teyzemin kendinden genç biriyle nışanlandığı için mi istersin? Ver yansın ediyor Annem de ecel terleri döküyor karşısında zavallı Görüyor musun Seval? Ben hep bundan korkmuştum işte Yine başlamayalım rica ederim Nereye gidiyorsun abla? Gitmeden şu kadına söyleyecek iki çift sözüm var Ne söyleyeceksin ona? Bu evde hariçten gazet okumak yasaktır diyeceğim Radyo tiyatrosu sona erdi